بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم وبلانا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم Aziz ve pek muhterem sunulur. Mümin buna inanır ki dünya ekin tarlasıdır. Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri el dünya mezra'atul ahirah dünya ahiretin ekin tarlasıdır diye buyuruyorlar akıllı olan insan dünya hayatında ebedi saadetini hazırlamak için güzel bir ekim dikim yapar ve hayırlı hasılat kaldırır muhteremler Tabii bu bir teşbih. Allah Resulü bize hakikati ve gerçeği ifade ediyor. Ehli tahkik ki müteddit ayatı ilahiyye ve ahalisi Muhammediye dünyanın bir zillü hayal, çok çabuk geçen bir alem, aldatıcı yıldızlarla dolu bir mahal olduğu ayrıca ifade ediliyor. Bu da Aldananlara ihtarlar ve tembihlerdir. Sakın ola dünyanın zevklerine, şaşalarına, makamlarına, mansıplarına, şehvetlerine aldanmayınız. Çünkü giderken daima gelirken zevk verdiği gibi giderken daima keder bırakır. Muhtemelen Müslümanlar, Aşk eri Mevlana celalettin Rumi öyle diyor. Dünyanın bütün nimetleri gelirken zevk verir, giderken keder bırakır. Öyle bir nimete, öyle bir devlete, öyle bir saadete yönel, öyle neşeler ve zevkler tahsil et ki bunlar ebedi olsun diyor. Daimi olsun seni cennete kadar götürsün Refakat ve arkadaşlık da seni yolda bırakmasın diyor Ne kadar güzel nasihat değil mi muhterem Müslümanlar Yaaa Gerhûri yekbâr ez nur Bak bak ne diyor Gerhûri yekbâr ez nur Hak rizi berseri naniten nur eğer bizim yediğimiz nur lokmasından bir defa yesen <gülüyor> Aşk eri öyle diyor Bizim yediğimiz nur lokmasından bir defa yesen tandır ekmeğinin üzerine toprak saçarsın artık diyor O şaşalı sofralarda Serilen dünya nimetlerinin Yük olduğunu anlarsın Muhterem müminler Biz bugün o nur lokmasından o saadet keşkülü Kitabullah'tan O beşeriyeti ebedi Kurtuluşa götürecek olan Kur'anı hakimden yine Söz açıyoruz Saadet mi istiyoruz Selamet mi istiyoruz Ruhani hayatımızda Daimi ve ebedi Neşe ve sürura mı talibiz Aile hayatımızda Dünyadaki bütün Çalışmalarımızda ve işimizde İbadet ve taatımızda zevk mi istiyoruz? Kur'an-ı Hakim Ve Kur'an-ı Hakim Ve Kur'an-ı Hakim Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretlerinin Kitab-ı Kerim'ine Top yekûn ama Top yekûn Ve tasımû bihabdillâhi cemî'an Ve lâ teferrakû 65 milyonunuz 1,5 milyarınız eğer umumi manada alırsak, bütün bir beşeriyete gönderilen kitabı ilahi, beş buçuk milyarınız Kur'an'a sarılınız ki ebedi kurtuluşa eresiniz. Mutelef Müslümanlar bu hitabın herkes muhatabıdır. Amerika'nın canavarından Fransa'nın hayduduna varıncaya kadar İngiltere'nin şakisinden. Almanın iki yüzlü döneğine varıncaya kadar bütün, bütün küfür aleminin başlarından tutunuz. Nüfuslarına bilhassa ehli imana cenab Hak sesleniyor. Siz ki inanmış insanlarsınız, ölürken gülerek ölmek istiyorsunuz. Kapı Camii'nin muhterem cemaati ben size söylüyorum aynı zamanda, muhatabım en yakınım sizlersiniz. Ölürken gülerek ölmek mi istiyorsunuz? Çünkü ahirete ebedi hayata Allah'a inanan insanlarsınız Kabriniz cennet olsun mu arzayı ediyorsunuz Mahşerden kalkarken La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek Nur içerisinde Yes'a nuruhum Beyne eydihim ve bi eymanihim Müminlerin nuru önlerinde ve sağlarında kendileriyle beraber koşar Böyle bir nur içerisinde huzurullaha varmak, mizana yürümek, sıratı geçmek geçmek mi istiyorsunuz? o Müslümanlar, işte ben Rabbimin kitabından alarak, Kur'an için Kur'an ne diyor sualine cevap olarak okuyorum estaizmüillah. İnne <gülüyor> hâzel Kur'an yehdi lilletî hiyâ akvam. Bu Kur'an, en doğruya iletir, yehdi lilleti hiye akvam. En doğruya, en kaviye, en sağlama, mutlak manada şaşırmayacak fil dişi caddeye sıratı müstakime iletir. Bu kadarla kalmıyor. ve الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَب۪يرًا Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda dünyada ilahi kitabın buyruklarını harfiyen tatbik edip salih amellerle, güzel işlerle, hayırlı uğraşılar ve meşgalelerle Allah ve Resulü'nün gösterdiği yolda ibadet ve taat ile meşgul olarak yürüyecek olursa onlar için ebedi hayatta pek büyük ezdi de müjdeler Muhterem Müslümanlar. Yani şöyle diyorum, hepiniz veya içinizden biriniz kalsa da hocam ahirette benim halim ne olacak dese, ben mahşerde kalkınca mezur olabilecek miyim? Allah'ına huzuruna, Allah'u Zülcelal'imin huzuruna rahatla varabilecek miyim? Mizanda beraat edebilecek miyim? Cehennemin üzerindeki sıratı... Hocalarımız eskiden beri derslerinde tarif ederken, kıldan ince, kılınçtan keskin diye tarif ederler. Muhterem Müslümanlar, geçişindeki ciddiyet ve önemi beyan için, ya şarklı bir amca hoca efendi dinliyormuş. Hoca efendi konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. İş benim gibi mevzu tam sırat-ı müstakime. Cehennem üzerindeki sırata gelince cemaat-i Müslimin bilesiniz ha. O sırat kıldan ince, kılıçtan keskin deyince amca kalkmış. Ha hoca efendi başka geçecek yeri yok mudur onun geniş yeri falan demiş. Eyvallahı böyle demiş. Başka geniş yeri falan yok. Kıldan ince, kılıçtan keskin deyince. natife ediyorum muhterem Müslümanlar. Öyleyse beni şimdiden John Bill demiş. Muhterem Müslümanlar. Ya. ya, ya. İlk. Osmanlı saltanatının temelleri Söğüt kasabasında atılıyor. Sonra biliyorsunuz Bursa'ya doğru geliniyor. Sonra Edirne'ye doğru böyle dolaşıyor. Sonra Balk Balkanlarda birçok yerler İslam'ın sacca dalgalanıyor. Osman, Sultan Osman bu arada bir dostunda bir akşam misafir kalıyor muhterem Müslümanlar. İbaresinin nerede olduğunu görmek isteyen... İsmail Hakkı-ı Hazretlerinin ruhul beyan birinci cilt mukaddimeye baksın orada görecekler arzu eden ehli ilim bakabilirler. Hazreti Osman bir dostunun sevgilisinin evinde seyahat esnasında veya cihat dönüşünde misafir kalıyor. Ev sahibi sürurla dolu Rabbim bana böyle bir misafiri lütfetti diye muhterem Müslümanlar. Tabi Kuş yastıklar, yün yataklar, atlas yorganlar seriliyor. Bez seriliyor, leğenler, ibrıklar konuluyor. Altının yastığı önüne alacağı bez konuluyor şöyle bir kenara. Hacı Vesade Üstad'ımıza çok abdest suyu döktük. Muhterem altında bez, üzerinde leğen, evet önüne de bir bez alırdı. Çünkü İmam-ı Azam'a göre abdest suyu, kullanılmış abdest suyu necasettir necaseti galizadır. İmam-ı Ebu Yusfatlara göre hafifedir. İmam-ı Muhammed'e göre tahirdir, mutahhir değildir. Yani bir abdest sület fetva onadır. Halkın işini kolaylaştırmış olmak için muhterem sümallar temizdir ama bir daha abdest alınmaz, kullanılamaz. Abdest su İmam-ı Azam'ın kavline göre ittika ve ihtiyatla amel ediyordu üstadımız. Meşayi kiram, selefi salihin de öyledir. Çünkü Peygamber Efendimiz abdest suyu sırnakların altındaki masiyet ve günahları da yıkar indirir diyor sadece üzerindekini değil ağza verirken ağızda işlenen günahları büyük günahlar tövbe ister bunu unutmayın yüz yıkanırken yüzüyle işlediği günahlar elleri kollar yıkanırken eliyle koluyla işlediği günahlar kulak mesederken kulağıyla işlediği günahlar Aya, ayak yıkanırken ayağıyla giderek işlediği günahlar affedilir onun için Şarani Abdullah Habu Şarani Hazretleri Envar Kutsiyesinde öyle diyor: Şadırvan'da abdest suyundan kimin hangi günahı işlediğini renk ve kokusundan bilirim keşfen diyor. Türkçe anlaşılıyor mu muhterem sunular? Abdullah Habu Şarani devrinin Kutbul Aktabı mühterem Rabbim şefaatine mazhar kıl. <Gülüyor> Yahu hocam kürsüde sen böyle şeyleri söylüyorsun. Kalkıp şu çayhaneye gidiyoruz. Orada da hocaymış adam. Ya canım böyle hikayelere, masallara bakmayın. Gaybi Allah bilir. Ya. Bu eli arşa bile uzanan... 24 saatte 24 nefes dahi Allah'ından gafil olmayan Cenab-ı Hakk'ın hususi iltifatına mazhar Hakk'ın sevdiği kullarının neşesidir muhterem Ya Hazreti Ömer Medine minberinde evet. Cenab-ı Sariye İslam ordusuyla ta İran hududu nihavette Cenab-ı Ömer minberden nihavette İslam ordusunun muhasarasını minberden görüyor Yasariye tel cebel el cebel diye sesleniyor ordunun sırtını dağa ver Yasariye muhasara altına giriyorsun Hz. Ömer'in buradan sesi nihavent de gümlüyor Cenab-ı Sariye ordunun sırtını dağa vererek muhasaradan kurtuluyor ve cihat ve harp zaferle neticeleniyor Muhterem Müslümanlar bir şey böyle bir defa oldu mu bin bir defada oluyor demektir. Akaid kitaplarımızda mucizeler ve keramet ve harikuladeler ne aklan ne naklan patıyetlenme ve muhal değildir. Allah isteyince alemde neler olur muhterem müslümanlar. Ya onun için <gülüyor> ulema yanında dilini, Konya'lı kardeşim, alimler yanında dilini, meşayih ve evliya huzurunda kalbini Sofrada elini misafirlikte gözünü koru demiş ecdalımız. <gülüyor> bir yere misafirliğe gittin sağa sola tecessüs edip şurada bir şişe var ama içinde ne vardır? Şurada bir, bir koku geldi ama bilmem ne koku. Yok yok. Burnuna da gözüne de kulağına da sahip ol. Şöyle efendi gibi oraya var güzelce. Ev sahibinin ikramını alır gidersin. Tamam mı? Tecessüs. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim ahlak öğretirken zannın çoğundan sakının zira zannın çoğu isabetli olmaz günahtır mahzurludur diyor sonra katiyetle birbirinizin kusur ve aybını tecessüs edip araştırmayın diyor yine Kur'an-ı Kerim muhterem Müslümanlar abdest suyu dedim de edepten ve bir faziletten bahsetmek istedim Osman Gazi'ye tekrar döneceğim inşallah Teala. Hocamıza abdest suyu dökerken o kemal ehlinin nasıl abdest aldığını göre göre biz de öyle abdest almaya çalıştık vaktinde muhterem Müslümanlar. Hacı Haydar Efendi Hazretlerine abdest suyu döktük. Hacı İsa'da hocamız hazretlerine abdest suyu döktük. Hacı İsa Ruhi Bolay hazretlerine abdest suyu döktük. Şeyh Mahmud Sami Ramazanul hazretlerine abdest suyu döktük. Ladikli Hacı Hamada'mıza abdest suyu döktük. Muhammed Harraniye abdest suyu döktük. Efendim? Yani Allah'ın büyük büyük dostlarına <gülüyor> abdest suyu dökerken içimden öyle derdim. Ah bir müsaade etseler de şu dudaklarımla şu ayaklarının altını şöyle bir öpsem tabanların altına bir yanağımı koysam derdim muhterem mümkiler hak dostlarını Allah sevgililerini severek geldik bugün de nefsimizden bir kat daha çok severek huzurullaha varmak istiyoruz muhterem mümkiler ya Rabbi bize kıyma diyorum mehrinden bizi azat et muhafaza et. Koru diyorum tamam mı? Bütün kardeşlerimle beraber. Çünkü hiç belli olmaz. Allah'ın Resulü Bukhari hadisinde innemel itibaru bil khatim buyrulur. İtibar hatimeleredir. Sonuç çok mühimdir efendiler. Enbiya müstesna. Enbiya müstesna alim ol, şeyh ol. Efendim ehli Kur'an ol, ehli ilim ol, abid ol, zahid ol falan ol, falan ol. Ne olursan ol. Sonundan kork ve yalvardıkça yalvar Mevlana. Ya Rabbi sonumuzu hayırla mühürle diye Allah'ımızdan devamlı olarak isteyeceğiz muhterem müminler. Eskiden böyle abdest suyu dökmeler zaman zaman derste söylüyorum ya muhterem Müslümanlar. Adet olduğu için evlerde hadi evladım hocam amcana abdest suyu dök diyor. Yumurcak 5 yaşında. İbrit tutmayı, abdest dök, suyu dökmeyi, omuzunda havlu ile beklemeyi, abdest alan bir büyüğüne havlu vermeyi, abdest almayı bu talim ve egzersizle öğreniyordu muhterem Müslümanlar. Evde misafir mesela bir ilim adamı, bir fazile sahibi abdest alacak mı? Efendim lavaboya buyurun diyorlar. Abdest suyu dökmek yok. Adeta suyu dökmekte büyük keramet, büyük talimleşesi vardı. Şimdi kolaylık, bu ürün lavaboya diyorlar. Adam kendi işini kendi görüyor. Tamam muhterem Sıralar. Onlar biraz zahmetli ama rahmetin içer, zahmetin içerisinde rahmetler getiren güzel adetlerdi. Döndüm, muzuşu idi muhterem Sıralar. Osman Gazi Hazretleri misafirinin evinde ev sahibi her şeyi böyle dediğim gibi hazırlamış. Efendim istirahat buyurunuz diyor. İnşallah erken kalkar. Gece abdest suyunuzu da dökerim diyor. Ev sahibi ayrılıyor. Gecenin saherin yaklaşırken sülüsü ahiri diyoruz ona. En sonunda kalkıyor ev sahibi. Zaten uykusunda yok hemen hemen kalkıyor. Kapıyı hafifçe açıyor, izin alarak, selam vererek Bakıyor ki Osman Gazi Hazretleri seccadesinin üzerinde dua ve tesbih ve tehlille meşgul. Yorganın katı hiç açılmamış, yastığa baş koymamış Osman Gazi. <gülüyor> aman efendim, aman sultanım, aman gözümün nuru, gönlümün sururu. Bir hata mı işledik? Bir niye serdiğimiz yatağa yatmadınız? Niçin koyduğumuz yorganı örtülmediniz deyince Osman Gazi Hazretleri rafta bulunan Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Evladım diyor, rafta kuran Kerim varken o odada biz ayağımızı uzatıp yatamayız diyor. <gülüyor> ya Ya, ya. muhterem ve Esmalaki Bursevi diyor ki, Konyalılar, Allah'ın mümin kulları, Muhterem Müslümanlar, Esmalaki Bursevi tefsirinde bu kaziyeyi, bu hikayeyi, bu hakikati anlattıktan sonra diyor ki, Osman Gazi'nin Kur'an-ı Hakim'e bu muhabbeti, bu saygısı, bu hürmetinden dolayı evladı ve nesline hanedanı Osmaniye'ye, 635 sene dünya imparatorluğu lütfetti diyor ya, ben bu hakikate vallahi Allah'ıma inandığım kadar inanıyorum bu hakikate ve gerçeğin böyle olduğuna Rabbime inandığım kadar inanıyorum çünkü hakikat bunun dışında değil kitabullah'a kelamı kadimi ilahiye saygısından dolayı Hazreti Osman'ın Ismailaki Bursevi gibi büyük alim, büyük mürşid, büyük veli, büyük müfessir, büyük ilim adamı öyle diyor, nesline hanedan-ı Osmaniye cenab Hak Viyana kapılarına Kremlir sularına, Tuna boylarına Trablusgarp Şimali Afrika'ya Tahranlara sonra Türkistanlara <gülüyor> evet muhterem Müslümanlar Bağdat surlarına ve Yemen ve San'a'lara kadar Cenab-ı Osmanlı'ya 635 sene Kur'an'a bu güzel ihtiramından saygısından dolayı Cenab-ı Hak saltanat lütfetti bekal lütfetti hakimiyet lütfetti onun için biz Osmanlıyız muhterem Müslümanlar gençler gençler Allah'ın nur yumağı yaratıkları, Cenab-ı Hakk'ın alnından öptüğü Müslüman ve Müminler Tabii yaşlıların tecrübelerinden, dualarından istifade edeceğiz Ben sık sık gençler diyorum, yaşlılar bana darılmasınlar Geleceğin bütün emanetlerini onlara vereceğiz çünkü Geleceğin reisi cumhuru onlar, geleceğin başbakanı onlar Geleceğin bakanlar ve milletvekilleri onlar, geleceğin amirleri ve memurları onlar muhterem Müslümanlar. Onun için kapı caminin muhterem cemaati iyi bir atim istiyorsunuz, neslinizi, nur yumağı pırıl pırıl olarak yetiştireceksiniz. Pırıl pırıl, içi dışarıdan görünen, söylediği gibi düşünen ve düşündüğünü yapan Allah'ına muti, Resulüne ümmet, Kur'an-ı tabi, sünnet şiar, Kur'an haslet bir neslin gelmesi için ter döküyoruz. Rahatsız da olsak kürsüde karşınızdayız. Allah'ımızdan niyaz ediyoruz. Parıl parıl nur içerisinde bir ati lütfet ya Rabbi. Evet muhterem Müslümanlar biz kıyamete kadar ısrar ediyoruz. Kıyamete kadar bu memleketin kaderini elinde tutanların Kur'an haslet ve Muhammediyül meşrep olması için bütün gayretimizi sarf edeceğiz Teala. <gülüyor> Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, yine Kur'an-ı Kerim için bir ayet daha okuyorum, sonra hadis-i şerife geçeceğim Teala. Kitabullah, yine Kitabullah için diğer ayeti de böyle buyuruyor bakınız. Estaizu billah, ya eyühen nas kad jaetkum mev'izetun min rabbikum ve şifa'ul ma mu'afis sudur ve huden ve rahmetül lil mu'minin Ey insanlar. Ey inananlar. Şarttan garba, şimalden cenuba. Buradan müminler buyurmuyor cenaba. Bak ey nas diyor. Bütün bir beşeriyet, bütün bir insanlığa seslenerek size Rabbiniz tarafından Radiyya etküm mevize'tun min rabbikum. Rabbiniz tarafından size bir mevize gelmiştir. Yani nasihat ve öğüt gelmiştir. Ayatı ilahiyde. Muhterem müslümanlar, nasihat ve öğüt gelmiştir. Nasihatlerin, öğütlerin en iyisi, en alası, en güzeli Kur'an-ı Kerim'dedir. Ve Kur'an-ı Kerim için indiren Mevla velâ bin velâ yabis fi kitâbin mubin. Yaş ve kuru. Dünya ve ahirete dair. İnsanlık ve bütün beşeriyet için ne istenir ve aranırsa hepsi Kur'an-ı Kerim'de ya açık olarak ya bil işara mutlaka zikredilmiştir. Cevabı Kur'an'dadır. Muhtar Müslümanlar 55 sene evvel 55 sene evvel hocam icazet hocam Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretlerinden büyük hadiminin Mecami'ul Hakaiq diye usulü fıkhını okurken orada usulü fıkıh kitabında Kur'an-ı Kerim'in mani ve hakayıkı bahsinde öyle diyordu. Kur'an-ı Kerim dört yönüyle mana ve gerçeklere delalet eder. <gülüyor> delbi ibaretihi, delbi işaretihi, delbi delaletihi, delbi iktizaihi. Yani dört taraftan Kur'an-ı Kerim bütün mesaili dünyevi uhriye, uhriyeye cevap vermeye hazırdır. Ancak fehel yenfeul Kur'anu illa bil Müslümanlar, Allah'ın kulları, فَهَلْ يَنْفَعُ الْقُرْآنُ اِلَّا بِالْعِلِمِ Münasebet aldıkça derslerinde söylüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mescidi Saadet'e giriyor. Sahabe-i kiram halaka halaka olmuşlar Mescidi i Saadet'te. Kur'an okunuyor. İlim müzakere ediliyor. Peygamber Efendimiz ilim müzakere edilen tarafa doğru yönelmişler. Sahabeden bir zat ya Rabbi bu hanecede da Kur'an okunuyor. Ya Resulallah, bu hanecede da Kur'an-ı Kerim okunuyor. Peygamberimiz şarafenniz <gülüyor> fehal yanfa'ul Kur'anu illa bil ilim. Ey asabım Kur'an-ı Kerim de ancak ilimle menfaat verir bülğular. Ya Kur'an-ı Kerim de ancak ilimle menfaat verir. Geçenlerde Mümin kardeşlerim geçen dersimizde Hz. Ebubekir Bekir okur ağlardı dedim de öyle yarım kaldı Mus'ab bin Umeyr'in Mus'ab bin Umeyr dedim yarım kaldı tamamlayacağım onu içinizde bazı gençler var sonradan bana hatırlatıyor hocam Hz. Ebu Bekir'in kıssasıyla Mus'ab bin Umeyr'inki kaldı diyorlar e onlara söz veriyorum gelecek derste inşallah tamamlanır diye evet muhterem kardeşlerim Hz. Ebubekir okudukça dinliyorlar eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü gençler pır pır pır Kur'an Avizesine uçuyor pervane dönmeye başlıyorlar nihayet Mekke müşrikleri Mekke müşrikleri ya Ebu Bekir sen bu Kur'an'ı haremde böyle açık okuyup ağladıkça bizim evladımızı anne babadan karımızı kocadan kocamızı aileden ayırıyorsun Muhammedi oluyorlar Bizi bölüyorsun dediler Sıddık'ı Ekber'e. Mekke'yi terk edecek. Evine gireceksin, evin de okuyacaksın dediler. Tabii Mekke'de cam yok muhterem Müslümanlar. Air Condition olmadığı için eski Mekke'nin cam, pencerelerinde cam yok. 1950'de biz oradaydık. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevve... medine Münevve kışın serin olduğu için cam var. Fakat elektrik yoktu daha henüz. Mekke-i Mükerreme'de evler camsız olduğu için... Ebu Bekir sızlayıp içeride okuyarak ağlıyor. Pencerenin önüne gelip dinliyorlar. Bu defa Müslüman olan olanı. Geldiler. Hazreti Ebu Bekir'e yine sataştılar. Ya Ebu Bekir sen Mekke'yi terk edeceksin dediler. Yoksa bize devamlı zararın dokunuyor. Mekke'den çıkacaksın dediler. Peygamber Efendimiz de istişare etti. Bir müddet için ya Resulallah, ben Kur'an'a dayanamam. Ben Kur'an'ı bu gözyaşıyla, bu sesle okuyacağım ya Resulallah. Kitabullah'tan ayrılamam, Benim her şeyim. Yoksa sudan balığın ayrıldığı gibi ben ölürüm, mahvolurum ya Resulallah. E, ya Rabbi bir müddet için filan yere hicret edebilirsiniz. Peygamber Efendimiz müsaade ettiler. Mekke'den çıkmış giderken Mekke şeref eşrafından bir zat karşılaşıyor. Hayırlılar henüz daha inanmamış. Henüz daha inanmamış. Ya Ebu Bekir nereye böyle? ile? Hadise böyle. falan Efendi beni sanadıydı Kureyş. Mekke'den çıkardılar. Gidiyorum kendime bir yer bulacağım. Kur'an'ı kitabullahı orada okuyacağım. Sen gel Ebu Bekir kardeşim ben seni tekaffül ederim dedi. Evet. Aldı getirdi. Ebu Cehil'le Übeybni Halef'le, Ukbe'yle, Şeybe'yle Senad-i Yir-Kureş ve Hempa'larıyla görüştü. Siz dedi Ebu Bekir'i bana bırakın ben kefilim ona evinde sessiz okuyacak bundan sonra dedi muhterem Müslümanlar. Ve görüyor musunuz hakikati? Aziz kardeşlerim dua edelim hep beraber inşallah. Dua edelim hep beraber inşallah. Evet. Kambiya yurdu bu toprak, Şehda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Vatanını tanıyor musun Mümin kardeşim? Vatanını Konyanı, efendim tanıyor musun? Hudut boylarını, cihatlarla, hani Ali Ülvi Kurçu da öyle diyor. Incitme büyük ceddini, Allah'ı seversen, milyarla şehidin ebedi varisisin sen diyor. Milyarla şehit vermişiz bu topraklara. Muhterem Müslümanlar, benim dedem, oğluma adını verdiğim Abdurrahman dedem, 10 yıl Yemen ve Sana'a askerlik yapmış, adını aldığım Tahir amcam da Çanakkale şehidi. Biz onların manevi güç ve dualarıyla bugün karşınızda kürsüdeyiz Muhterem Ya. Böyle olunca muhterem Müslümanlar, biz yine dualarımızı arşa yükseltiyoruz ve istiyoruz İnşallahu teala. Ya Rabbi, Hazreti Kur'an'ın nurunu dünyaya hakim kıl. Sancılar dinsin, yaralar sarılsın, dertler, şakaletler ve cinayetler artık sona ersin. İnsanoğlu dünyada bir cennet görsün ve yaşasın İnşallahu teala. Kıyamet kokmadan öyle bir günü göreceğiz. Bu benim değil, Resulullah'ın müjdesi muhteremimiler. Göreceğiz inşallah. teala. Evet. Hazreti Ebubekir böylece meselesi hallediliyor. Mus'ab bin Umeyr. Gençler, bu adetmiştim geçen dersimde tamamlıyorum. Kur'an-ı Kerim'in feyiz ve nurunun tesirine misal veriyordum. Mus'ab bin Umeyr bir anne babanın nur yumağı Göz bebeği evlatları, bir evin bir oğlu Muhammed'in önüne giderse bunu kaybederiz diye gittikleri yerden Devamlı bir yere giderken üzerinden kapıyı kitleyip gidiyorlar Musab bin Umeyr'in Nasılsa bir gün Allah öyle istiyor Kapıyı açık bırakmışlar Musab bin Umeyr evden fırladığı gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ali ve Nur huzuruna Halakanın kenarına oturuyor Peygamber Efendimiz'in mübarek nefesini ciğerlerine çekerek ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Peygamber Efendimiz sohbeti bitirdikten sonra bu genç evladımız kimdir acaba? Nereden gelmiştir? Ne oladır Soruyorlar. Kendisini tanıtıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhtemelen Müslümanlar. ''Tepeden tırnağan nur bir bin Umeyr.'' Ama haber anne babasına hemen gidiyor. Kapıya vardığı zaman anne baba kapıyı yüzüne çarpıyorlar. ''Biz böyle evlat istemiyoruz.'' diyorlar. Muhterem Müslümanlar musad bin Umeyr eve konmuyor. Aradan birkaç ay geçince elbisesi biraz fersudeleşiyor. Rengi biraz sararıyor. Kendi de biraz zayıf ve nahif hale geliyor. Peygamber Efendimiz sahabelerinin seçkinleriyle otururken karşıdan Musa bin Umeyl geliyor. Ey ashabım bu gördüğünüz mes'ud genç bu gördüğünüz Mesut genç mes'ud genç Allah ve Rasulünün huzurunda olanı anne babasının kuş yığı yataklarına, atlas yorganlarına, mute, musanna muhteşem karyolarına, onların kucaklarına tercih etti imanı kabul etti. Bugün biraz rengi sarardı. Bugün biraz kendisinde zayıflama var. Geleceğin en mesut delikanlılarından olacaktır buyurdular Peygamber Efendimiz. Gençler, gençler, Allah'ın alnından öptüğü İslam gençliği Mus'ab bin Umeyr'in nur ve feyizli yolunda yürüyeceksiniz. Cenab-ı Halik-ı dünyanın da Ebedi hayatında en mutena neşelerini, mükafat ve müjdelerini sizlere bahşedecek İnşallahu teala. Ayeti celileye döndük muhterem mümkiler. Halık-ı Zülcelal <gülüyor> Rabbinizden size güzel öğüt gelmiştir. Kur'an-ı Kerim baştan sona arşi, rabbani, rahmani, semavi öğütlerle elinizdedir önünüzdedir hatta muhterem müslümanlar burada şunu da söyleyeyim bakınız hadis-i şerifi hemen eklemiş olayım manaya Peygamber Efendimiz inna hadhal kur'ane tarafuhu bi edillah ve tarafuhu bi edyikum fetemesseku bihi feinnakum lan tadhlu ve lan tehleku ba'dehu Peygamber Efendimiz bir gün sahabesinin içerisine geliverdi. Şehadet ediyor musunuz ki Allah bir ve bunun peygamberiyim. Ya Resulallah elbette kalübele elbette. Neşhedü en la ilahe illallah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Biz şehadete deriz ki Allah birdir ve Muhammed onun elçisidir, rasulüdür, nebisidir, peygamberidir dediler. Öyle olunca... İnna hadhal Kur'ane ve tarafuhu beykum. Bu Kur'an-ı Kerim'in bu kitab-ı azim'in bu Rabbani eserin, bu ilahi eserin bir tarafı Allah'ın yedinde, bir tarafı sizin elinizde. Yani ne demektir? Allah'ın kelamıdır ve sizin önünüzde Mushaf-ı Şerif açılmıştır, sizin elinizdedir. Ahkamı, ayatı size açık olarak arz edilmiştir. Fetemesseku <gülüyor> bihi Kapı Camii'nin muhterem bihi, Kur'an'ın gösterdiği yola temessük ediniz Kur'an'ın emrettiği şeylerle amel ediniz Kur'an-ı Kerim'in yasak kıldığı şeylerden uzak olunuz Kur'an haslet bir mümin olarak hayatınızı devam ettiriniz Kulak veriyor musunuz muhterem cemaat Kapı Camii cemaat kulak veriyor musunuz? فَإِنَّكُمْ لَنْ تَظِلُّوا lan تَهْلِكُوا بَعْدَهُ اَبَدًا Biliniz ki Kur'an'a sımsıkı böyle sarılırsanız ebedi ve daim olarak nesliniz, torunlarınız, kıyamete kadar yoldan sapmazsınız ve ebedi saadet ve müjdeler sizin içindir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e sarılan bir insan Resulüne sarılıyor, Allah'a sarılıyor. Allah verhasiline sarılan insanın hiç düşmesi düşünülebilir mi muhterem Müslümanlar? Allah'ın izzetiyle azizdir. Hazreti Muhammed'in kemalat ve fazailiyle ayaktadır. Onun için muhterem Müslümanlar Kur'an öğütlerine hatta diğer bir hadis-i şerifte ayeti tamam olmadan evvel şunu da söyleyeyim ezanımız okunuyor. Peygamberi Zişan Efendimiz öyle buyuruyorlar. İnne hâzel kuran me'debetullâhi bir caizdir erbabının malumu. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَعْدَبَتُ اللّٰهِ فَقْبَلُوا مَعْدَبَتَهُ مَسْتَدَعْتُ Ey müminler! Bu Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hak tarafından size açılmış bir sofradır. Müslümanlar! Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından bir buçuk milyar Müslümanın önüne serilmiş bir sofradır ve dünya ve ahiret nimetlerinin topyekûnu feyzi, bereketi ve nuru ile Kur'an sofrasındadır فَقْبَلُوا مَعْدَبَتَهُ mestadatum, Kadir olduğunuz kadar Kur'an nimetlerinden doya doya yiyiniz <gülüyor> Muhterem Cemal iştahınız olduğu kadar yani tabirlerimi caiz görün. İçiniz aldığı kadar. içiniz aldığı kadar. İstidadınız müsaade ettiği kadar. İstiyat ve bilginiz kadar. Ulaşabildiğiniz kadar. Kur'an'ın nimetlerinden alarak bağrınıza kalbinize ruhunuzda basınız. Muhterem Müslümanlar. Hazreti Osman için radıyallahu anh. Okuyup ağlayanlardan biri de o. O kadar ki. Bazı rivayetlere ve eserlere bakınız. İstediğinde gece bir hatim, gündüz bir hatim de yapabilirmiş Hz. Osman. En son tertip edilen, tanzim edilen, tasvip edilen kitabı kerimi yazdırarak etrafada dağıtıyor ve ceylan Deresi üzerine yazılı Kur'an-ı Kerim Hz. Osman Kur'an'ı İstanbul Süleymaniye İslami Eserler Müzesi'ndedir. Erbabı giderek bakabilirler. Hz. Osman'ın Kur'an-ı Hakimi. Hariciler etrafı sardılar. Hazreti Osman makamı hilafette ve içeride Kur'an-ı Kerim okuyor. Yerinden kımıldamıyor. En son artık hücum edilip de şehit edileceği gece Kur'an okuyor, hafif uyruklamış. Rüyasında Peygamber Efendimiz Ya Osman... İstersen mana askerlerimizi gönderelim onları tarumar ve yerle bir etsinler. orusluymuş kendisi. Eğer istersen iftarı bizim soframızda yaparsın diyor Peygamber Efendimiz. Ya. Ya. Eğer arzu edersen iftarı bizim ağlayarak uyanıyor. Tabi Peygamber Efendimiz de, Ya Resulallah, sizin sofranızda iftar etmek istiyorum diyor ve uyanıyor Kapıyı pencereyi kırarak Hücum ediyorlar Hançerle şehit ediyorlar Ve birkaç damla Kanı sayfeler üzerine Feseyek fike humullah Ve huve semî'ul alim Ayetinin üzerine mübarek kanları damlıyor Feseyek fike humullah Ve huve semî'ul alim Evet muhterem Müslümanlar Hani okuyabildiğiniz Kur'an ziyafetinden yiyebildiğiniz kadar abu hayatından işebildiğiniz kadar kana kana diyorum ya İmam-ı Azam Hazretleri Muhterem Müslümanlar İmam-ı Azam Hazretleri Ramazanı Şerif'te gece bir hatim gündüz bir hatim teravihde bir Ramazan bir hatim 61 hatim inerlermiş Ya Rabbi bizi en doğruya ilet diye dua ediyoruz ben biraz ben biraz kaba söylediğimde oluyor. Cemaatimin büyük nezaketinden affimi niyaz ediyorum. yüce Rabbim ile cümlemizi tavtif kursun inşallah. Evet ayete mana verip bitirip hemen kesiyorum dersi. Muhterem müslümanlar. rabbikum <gülüyor> ve şifa li ma fi Sadrdeki bütün dertlere de şifadır. Sonra ve ve rahmetül <gülüyor> lil mu'minin. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir hidayet kaynağıdır, en doğru yoldur, susamışlara hayat verici pınardır, yorgunları dinlendirici, kederlerini yok edici, surura kar edici, dünya ve ahiretin bütün müşküllerini çözücü. Önü açık bir fildişi cadde ki bir hidayet kaynağı ki sonu cennete gider, sonu Allah'a gider, sonu ebedi nimetlere gider, sonu tam kurtuluşun müjdesine gider. Ve hüden ve rahmetullül <gülüyor> müminin aynı zamanda müminler için de bir rahmeti ilahidir. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, evet, biz tekrar ediyoruz her dersimizde tekrar ettiğimiz gibi. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Şair öyle diyor. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Asırlara asırlar bin yıllara bin yıllar eklense ve biz Hazreti Kur'an'dan bahsetsek bu güzelin vasfı Allah şahit ki bitmez ve bitmeyecektir de. Yüce Rabbim Kur'an düşmanlarına layık olduğunu ver ve ehli iman ve ehli Kur'an'ı özlediği güne gönder <Sessizlik> saliu ala resulina Muhammed <Sessizlik> Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet <Sessizlik> <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü Kelimeyi tayyibe mücîi mübarekesiyle mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadderiyle Hak, hak bilip hakkı ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinâb en zümre-i sâlihine Mevla cümlemizi ilhak ile dertlilerimize deva, borçlularımıza eda, ümmeti Muhammed'in bütün hastalarını şifalar nasip eyle ya Rabbi. Bize ve bütün ümmeti Muhammed'e cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyenle iltifat ve ikram eyle ya Rabbi. سبحان ربك رب الإزة عما يصفون وسلام على الموسلين والحمد لله رب العالمين